<gülüyor> Ve Allah buyurdu ki, seni kavminden ayırıp acele ettiren nedir ey Musa? <gülüyor> Musa dedi ki, işte onlar da arkamdalar. Rabbim razı olman için sana gelmekte acele ettim. Allah fakat muhakkak ki biz senden yola çıkmandan sonra kavmini gerçekten imtihan ettik. Samiri onları dalalete düşürdü buyurdu. Qaracan sa ila qawmi ghadban asfa qala ya qawmi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana afqala alaykum alwa'd am arakum ay yahilla alaykum ghadab ay yahilla alaykum ghadab bunun üzerine Musa kızgın ve üzgün olarak kavmine geri döndü. Dedi ki, ey kavmi, Rabbiniz size Tevrat'ı vermek için güzel bir vaat ile vaatte bulunmamış mıydı? Yoksa sizden ayrıldığım müddet size uzun mu geldi? Yahut Rabbinizden üzerinize bir gazabın vacip olmasını mı istediniz ki... İmanda sebaat edeceğinize dair bana verdiğiniz sözden döndünüz. Onlar şöyle dediler. Sana verdiğimiz sözden kendiliğimizden dönmedik. Fakat biz o kavmin Mısırlıların ziynet eşyasından bir takım ağırlıklar yüklenmiştik. Sonra onları eritmek üzere ateşe attık. İşte aynı şekilde Samir'i de attık. فَاَخْرَجَ لَهُ عِدِنًا جَسَدًا لَهُ خُوَارُ فَقَالُوا Derken Samiri onlara böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Bunun üzerine Samiri ve adamları işte sizin de ilahınız, Musa'nın da ilahı budur. Fakat o bunu unuttu dediler. la ve la ve la ve la Halbuki onlar görmüyorlar mıydı ki o buzağı kendilerine hiçbir sözle karşılık veremiyor ve onlar için ne bir zarara ne de bir faydaya malik olamıyordu. <gülüyor> Andolsun ki Harun daha önce onlara Ey kavmim siz bununla bu heykelle sadece imtihan edildiniz. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz Rahman'dır. Öyleyse bana tabi olun ve emrime itaat edin demiştim. <gülüyor> Onlar ise Musa bize dönünceye kadar Buna tapan kimseler olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz dediler. Musa dönünce ey Harun onları dalalete düşmüş gördüğün zaman seni benim yolumda gitmekten ne alıkoydun. Yoksa benim emrime mi karşı geldim dedi. Kâle la la Harun, ey anamın oğlu, sakalım mı başımı tutma. Doğrusu ben onlara şiddet gösterseydim, İsrail oğulları arasında ayrılık çıkardım. Sözümü tutmadın diyeceğinden korktum dedi. Musa, Samiri'ye döndü. Ya senin maksadın, zorun neydi, ey Samiri? dedi. قال بصرت بما لم يبصروا فقبضت من الرسول فقبضت من الرسول وكذلك ben onların görmedikleri şeyi gördüm ve sana gelen o elçinin Cebrail'in atının izinden bir avuç toprak avuçlayıverdim de onu eritilmiş zinet eşyalarının içine attım. Böylece bunu nefsim bana hoş gösterdi dedi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Musa لَكَ Dedi. Artık hayatın boyunca sen bana dokunmayın diyeceksin. Ayrıca senin için kurtulamayacağın bir ceza günü var. Tatmakta olduğun Tanrı'na da bak. Yemin ederim ki onu yakacağız. Sonra da onu parça parça edip denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. O her şeyi ilmen kuşatmıştır. <gülüyor> Muhammed, işte böylece geçmiş ümmetlerin haberlerinden bir kısmını sana anlatıyoruz. Gerçekten sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik <gülüyor> Kim ondan yüz çevirirse Artık şüphesiz ki o Kıyamet günü ağır bir yük Olan günahlarının vebalini Yüklenecektir O vebalin altında ebedi olarak kalıcıdırlar. Kıyamet gününde onlar için bu ne fena bir yüktür. <gülüyor> o gün ki sura ikinci kez üfürülür ve o gün günahkarları gözleri göm gök kör olarak ederiz. Kendi aralarında, dünyada on günden fazla kalmadınız diye gizli gizli konuşurlar. Onların söylemekte olduklarını en iyi bilen biziz. O vakit onların gidişatça en akıllı olanı siz sadece bir gün kaldınız derler. وَيَسْهَدُونَكَ Ey Resulüm! Sana kıyamet gününde dağların nasıl olacağından soruyorlar. De ki Rabbim o gün onları ufalayıp savuracak onların yerlerini dümdüz bomboş bir halde bırakacak orada ne bir çukur ne de bir tümsek göreceksin yawme ve illa o gün herkes o çağırıcıya, israfile uyarlar. Ona karşı yan çizmek yoktur. Öyle ki Rahman'ın heybetinden dolayı sesler kısılmıştır. Artık seslerin en hafifinden, yalvaran dudakların kıpırdaması, korkulu ayakların hışıklısından başka bir şey işitilmez. Yawmeyiz <gülüyor> illa Rahman'ın kendisine izin verdiği ve sözce kendisinden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. <gülüyor> o, onların önlerindekini ve arkalarındakini, geçmişlerini ve geleceklerini bilir ve onlar bunu ilmen kuşatamazlar.